ve sosyal alanlarda yetkiler var. Bazı şeri davaları halletme yetkiler var. Korkunç, ticaret konusunda yetkiler var. Mesela İstanbul'da ilgili yerlere doğrudan kaymada yazabildikleri çevre eyalet valileri maden-i emaneti sınırlar dahilindeki hiçbir meseleyle ilgilenme yetkisine sahip değillerdi. Yani bu bölgede meydana gelen herhangi bir olayın veya meselenin halli için onların yetkisi yoktu. Bu konuda maden eminleri tam yetkiye sahiptirler. Onlar kendi bölgelerinden meydana gelen meselelerin çözümü için doğrudan merkezi yönetimle temasa geçebilmektedirler. Böyle olunca da maden bölgesine her yönüyle tasarruf etmekteydiler. Nitekim daha önceki bahislerde belirtildiği gibi madenin emanetine bir emin onlara adı geçen emanet bütün bağlı yerleri ve müştemilatıyla derveçhi istiklal hareket etmek üzere tefsir edilir. biz edilir. Maden-i humayun eyalin, emanetin bütünüyle kendilerine tefriz edilmesinden dolayı maden eminlerinin emanet dahilindeki yerlere yöneticiler atadıkları bilinmektedir. Onlar bu konuda tam yetkili hareket e, etmekteydiler. Maden-i humayun em, e, eminlerini veya bağlı madenlerde onlara vekanet görevini yerine getiren vekillerin emanet sınırı dahilindeki ticari hayat üzerinde de etkinliklerinin varoluluğu görülmektedir. Çarşı pazarı düzenliyorlar, fiyatları düzenliyorlar. Burada yeri yeri vali pozisyonunda emaneti idare eden eminler merkezi yönetince eyalet valilerinin üzerine düşen görevleri de yerine getiriyorlar. Maden-Hümayen eminlerinin ilgilendikleri hususlardan biri de emanet dahilinde yer olan tımarlar ve zahanetlerdir. Müthiş bir aynı zamanda toprakta tasarruf bu alanda istediği noktada toprak bölüşümünü yeniden düzenleme evet. etkisidir bu. Şimdi Maden-Hümayen eminlerinin bir takım askeri yükümlülükleri de yerine getirdiklerini görüyoruz. Hemen belirtelim ki burada üzerinde durulacak husus maden eminlerinin kendi bölgelerinden asker tertip ederek istenilen yerde olduğuya katılmalar durumudur. Dehşet. Askeri yetkilerde Ve e, asker tertip ederek e, e, bu, bunu kullanabiliyor. Ve en önemlisi şu. Diyor ki, sızlama. Başlıca sebebi diyor bu askeri düzen. Madenler bölgesinin otorite yönünden boş bırakılmaması sözü. Maden-i eminlere özellikle bir dış tehlike söz konusu olduğunda sefere çağır olurdu. Yani e, sadrazamla direkt bu anlamda üstelik e, yazışma e, yaparak. Bunlar müthiş. Ergani'deki vekiller bir de tabi vekiller var. Keban'da bulunan asıl eminler gibi çok daha önceki dönemlerden beri burada mevcut olan sarayda oturuyorlar. Keban'da oturan maden-i eminleri emanetin başkınca madenlerinden olan Ergani madenini de ele alınan dönem boyunca devamlı olarak vekinler aracılığıyla yönetmişler Ergani madenine vekil olarak atanan kişiler genellikle mahallinin ileri gelenlerinden seçilirdik. Kendi feodalitesini yaratıyor. Merkez, kompradorlaşmış devlet, komprador devlet, komprador devletler bütünleşmiş olan e, yeni sınıf, ki bu e, bir bakıma e, yeni Osmanlı, yeni Osmanlı devleti, yeni Osmanlı e, imparatorluğu, bu çerçeve içerisinde e, e, bölgeye bunları atıyor ve bir de alt vekiller sistemi kuruyor. En önemlisi, siz bölgede bağlamak istiyorsanız, Yerel bir mütegallik olarak ortak hareket edeceksiniz. Ergani bölgesinde idareye kadın veya daha önce idare hizmetlerde bulunmuş olan Ümeral kayfesinden seçilirlerdi ki, yeni atanarak göreve başlamış olan maden eminleri bu seçimi genellikle Ergani madeninde daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş kişiler arasında yaparlar. Çok net. Hani dış düşmanlar? Nerede dış düşmanlar? Biz burada işbirlikçileri görüyoruz. İşte dışarıdan elini uzatanlar varmış, bölgeyi karıştırıyorlarmış, İngiliz ajanları, Alman ajanları, kapitalizm böyle işlemiyor. Kapitalizm bir dünya sistem. Bu bir serbest teşebbüs emperyalizmi. Sızıyor, sert vuruyor, indiriyor, yumrukla yönetiyor, talan ediyor, soykırım yapıyor. Bunlar kapitalizmin özünde var zaten. Bir de yerli bir düzeneyi oluşturursa Türkiye'de olduğu gibi bunu bu şekilde yayırmacılık yapıyor. Bundan bayraksız istiyor. Buraya kimse gel parmağını elini direkt buraya soku, karıştırmıyor. Onun için tutup da kimse sahte bir takım e, kurgularla işte burası dünyanın en önemli merkezlerinden biri dersim hattında, malatya elazığ hattında olanların hepsi yabancı parma. Deminden beri de yabancı parma mı anlatıyoruz? Neyi anlatıyoruz? Bir merkez anlatıyoruz. Bir kompador merkez, bir dünya sistemi. Bu dünya sistemi içerisinde buranın bu çerçevede muazzam bir hammede kaynağı olarak kullanılması. Bu zenginliğini aktarılması, bunun aktarımı için de halkın bütün direncinin kırılması. Bu direncin kırılmasının adını reform, ıslahat, yenileştirme olması. Bunu e, yapabilecek e, gücü elde tutmak için İngiliz işbirliğiyle kendi ordusunu katletmesi. Gene İngiliz işbirliğiyle yeni bir ordu kurması. Tanzimatın yönetimini Rum ve Ermeni bankerlere vermesi. Yahudi sarraflara, Yahudi bankerlere vermesi. Tanzimatın yönetimi Rum, Ermeni, Yahudi bankerlerle vermesi tanzimatomlar yönetmişler. Dolayısıyla bu akış sistematiğini iyi değerlendirmek gerekir. Mesela bu anlattığımız dönem, ikinci Mahmut dönemi, para taşişi dönemidir. Parada devlet oynamıştı, büyük hileler yapmıştı. Mahmudiye denilen paralar çıkarmışlardı. enflasyon halkı kırıp geçirmiştir. Herkes yenileşme görür orada. Orada bir muazzam para taşişi var, devletin dolandırıcılığı var. Bunun görülmesi lazım. Buna e, e, bakmamız lazım. E, ve e, e, Buradaki temel nokta dediğim gibi vekiller aracılığıyla yönetim. Vekiller kimler? Oradaki ümera, zadegan. Yeni Zadecan, yeni ümera, yeni dereveyi, yeni mütegallime yaratıyorsunuz. Eskisini ortadan kaldırıyorsunuz. Eskisini yok edip yenisini kuruyorsunuz. Cumhuriyetler politikaya e, devam ettirdi. Kendi zadeganı oluşturdu. Kendi aristokrasisini oluşturdu. Hatta giderek kendi burcu oluşturdu. Bu çünkü çıkışından itibaren aristokrasiye, yani özel bir bujuva aristokrasisi, bir bujuva elitizmini, seçkinciliğini ön plana koyar. Bunlar da, bunların detaylarına da tabi birazdan girme imkanımız olacak. Osmanlı Devleti'nin madencilik alandaki yenilik hareketlerinde kendisine örnek alarak Avusturya'yı almış olduğunu görülmektedir. Nietekin 1836 yılında Osmanlı Devleti'nde madencilik alanda Avusturya'lı elemanlar istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu elemanlardan birisi aynı tarihte Kemal Erdani madenlerde incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. 1838 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bir Büyükelçisi Mehmet Mifat Bey, bir takım girişimlerde bulunarak Avusturya hükümetiyle yeni madencilerin Osmanlı e, ülkesine getirilmesi konusunda anlaşmış ve bir maden memurları e, e, mukavellesi yapmıştı. Çok güzel. Dünya Yahudi finansının merkezi Viyana. Yahudi finans kapitali ham madde kaynakları üzerindeki denetimine dayanır, dayandırır gücünün. O denetim olmadan, ki bunu kitaplarımızda borçlar afsanesinde uzun uzun yazdık, paraya hükmetmek mümkün değil. Dünyada finans kapitali hükmedecekseniz, madenler üzerinden spekülasyon imkanı, madenler üzerinden e, her türlü ham depolama imkanı, madenler üzerinden dünyanın dört bir yanında politika örme imkanı sizin elinizde olacak. Avusturya'dan mühendisin gelmesi buraya hiç tesadüf değildir. İbrahim Ethem nerede görev yapmıştı? bir Viyana'da, Viyana Büyükelçiliği de yapmıştı. Avusturya bağlantısı demek, Yahudi bağlantısı demektir. Örneğin Baron Hirsch, birazdan gireceğiz Baron Hirsch'e. E, o da Ergani'den çıkacak. Yahudi finans kapitalinin önde gelen isimlerinden biridir. Avusturya'dır. E, Viyana borsası aynı zamanda bizim e, Troçist, Marksiz Türk yürürlüğü dergilerinin yazarı Parvus Efendi'yi milyoner etmiştir. Oradan zengin olmuştu. O da Yahudidir. Ee, ve o Lenin'e işte meşhur treni e, sağlayan da e, odur. Almanya istihbaratıyla görüşerek. Neyse bunlara girmeyelim. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Burada bir e, maden baş mühendisliği e, oluşturuluyor belli tarihten sonra. 1840 yıllardan itibaren maden ve emanetinde bir baş mühendis bir de mühendisliği yani ikinci ve yardımcılar var. İkinci mühendis veya yardımcı mühendis bulunduğunu e, görüyoruz. Kim geldi başkanı sonra buraya? İbrahim Eten. Kimin kölesi? Hüsranım. Bu arada Ergani'den üretilen Han Bakır işlendiği Tokat Kalhanesi'yle el atılarak buradaki tesisinde modernizasyonuna başlanmıştır. Nitekim buradaki faaliyetleri yürütmek için de 1847 yılında yine Avusturya'dan iki tane kalcı ustası getirilerek takip edilen yıllar içinde Bakır'ın izabesi için burada yüksek bir fırın inşa edilmiştir siz bir halkın endüstriyel kırımını gerçekleştireceksiniz. Diyarbakır'daki kalhane olacak, kelhane. en azından büyük bakır işleme merkezleri olacak. O bölge insanlığının beyninden madeni sileceksiniz. Ondan sonra dışarıdan uzman getireceksiniz. Bunun adı yenileşme. Bunun adı modernizasyon olacak. Bunun adını başlatmak koymak lazım. Bunun, bunun, bunun, bunun adı e, ekonomik, endüstriyel kırım ve yıkım üzerine buradaki ham maddelerin işlemmeden herhangi bir işlemden geçmeden saf haliyle batı endüstrisine akıttırmasıdır. Yani hadi benedikcano e, veya diğerleri e, bir e, mercantiliz sistem içerisinde buradaki kaynakları alıp kullanarak spekülasyon yaptırarak ticari spekülasyona konu oldu. O dönemde bakır tabi çok e, kullanımdaydı. Mesela kalyonlarda da kullanılırdı bak. Kalyonların inşasında Venedik büyük deniz gücüdür. E, ama ondan sonra düşünün ki bu tarihler dünyada e, benim sevmediğim tabirle endüstri derdinin e, artık e, aşamalarının tartışıldığı, öne çıktığı yıllar modernizasyona giriyorlar. Buralar artık e, bir bakıma açılıyor, piyasalaşıyor. Yani e, e, burası artık geliştiriliyor. Şimdi Mars'ı düşünüyorum. Maden Emanet Humayun'u incelemiş olsaydı bu yetkilerin çerçevesinde acaba Hindistan Genel Valiliğini nasıl yazardı İngiltere? Bu İngiltere'nin Hindistan Genel Valiliğinden hiç farkı olmayan ağlalı, katmerli, şiddete dayalı özel yetkiler kullanan bir sömürge valiliğidir. Önemli bir sömürge valiliğidir. Osmanlı sınırları içerisinde bir sömürge valiliği kurulmuştur ve biz bunu görmemiştik. Bunun budur. Ve bu sömürge valiliği e, komprador devletin ilmek ilmek bağlandığı Viyanasından Paris borsasına Londra'daki metal borsasından hatta e, Amerika'ya İsveçinden Danimarkasına St. Petersburg'dan aklınıza gelebilecek bütün batılı merkezlerin borsalarına, para merkezlerine ilmek, ilmek, ilmek, ilmek bağlanmış bir e, e, piya, piyasadır. Bir pazardır. Bunun ön hazırlığı. Nasıl yapacaksınız bu ön hazırlığı? Aynen de böyle yapacağız. Özel yönetimdir. İşte size olağan Mustafa Bölge var. Bunu anlattım. İşte size 1920'lerin umumi müfettişliğini anlattım. Aynıdır. Bu yetkiler dehşet yetkilerdir. Bu bu yetkiler, bu yetkiler adı hukuk olan kapitalizmin ııı e, özel bir bölgeye, zengin bir bölgeye yerleşme dinamiğinin çerçevesidir. Ve o çerçeve elbette ki yerel egemenler tarafından çizilecek. Adı da çok güzel konulmuş. Oradaki yöneticiye istiklaliyet tanımışlar. Muhtariyet tanımışlar. Bu demişler özel, bu demişler buyur istiklali var. kime karşıdır? Oradaki halka karşıdır. Her türlü şiddeti uygulamada özgür. Direkt merkezde yazışlar, yazışma imkanına sahip. Umumlu de direkt başvekilde yazışırlar. Aynen uzun Direkt başvekilde yazışır. Dışarıdan yardım alır, dış, dışarıdan uzman getirirler. Böyle bir sistematikler var. Özel ordusu var, özel birlikler var. Yeri geldiğinde o özel orduyu genel birliklerin içerisine de katılıyorlar. Özel askeri yetkileri var. En önemlisi şerif hukuka müdahale imkanı var. Ticareti düzenleyebiliyor. Ama şu var, siz tımar ve zahmet sistemini düzenliyorsanız orada toprak bölüşüm ilişkilerinde çok önemli rolünüz var demek. Biz buradan neyi anlıyoruz, neyi anlamamız gerekir? Harput vilayetinin 1910 yılında o yıllardan nüfusu 1 milyon civarında Mamuratul Aziz vilayeti, pardon Harput hep Harput dilime geliyor. Bunun yüzde 20'si Ermenidir. Ova'ya yaşayan, Ova köylerde yaşayan Ermeniler çok büyük bir bölüm marabadır, topraksızdır. 1900 8'de, meşrutiyetten sonra merkezde telgraflar göndermişlerdir. Toprak reformu istemişlerdir. Toprak, toprak, toprak diye yalarmışlardır. Ve işin ilginç yanı, tamamına yakın Türkçe konuşur. Tamamına yakın neredeyse Türkçe konuşur. Topraksız bir tabakadan söz ediyorum. Hangi bölüşüm ilişkileri sayesinde orada bu insanlar ki oranın bunlar yerlileridir. Hangi çerçeve içerisinde topraksızlaştırıldı? Böyle bir dönüşüm sağlandı. İlginçtir. Orada bir yasa vardı. Uzun yıllar günlükte kaldı. Bir Ermeni kente göçerse, toprağın için işlemezse el konulur. E çok önemli. Bunu hiç daha şimdiye kadar incelemez. İkincisi, ilk tehciri gerçekleştiren ikinci Mahmud'dur, Ermeni tehciri. Tehciri gerçekleştiren 2. Mahmut'dur Ermeni tercihini. Burada onlar binlerce Ermeni İstanbul'da sürgün etmiştir. Çok önemli. Ermeninin sürgün olduğu yerden mutlak surette e, Yahudiliğin rolünü araştırmak lazım. Çünkü Yahudilik hem Helenizm'le kavga etmiştir hem Perrmenlikle kavga etmiştir. Ortodoksinin baş düşmanıdır. Bunun ticari nedenleri de vardır. Bu bu bu bu bu bölgede de devam etmiştir. Bu bölgede aynı zamanda e, 9-10 sayılanma göre 5 bin Rum yaşar. Rumlar bu bölgede büyük bakır ustaları, maden ustaları, yüzlerce, belki binlercesi sözünü ettiğimiz ergame alanda Karadeniz'den getirilmişlerdir buraya simopattından diğer yerlerden. Bunlar burada binlerce rum vardı. Yani müthiş bir metalurgik beceri kaynağı, bu serbest en büyük serbest insanlar darmadağın etmişlerdir bunu da. Nasıl? Özel metotlarla. Halkı püskürtmek, bu işte küresel püskürtme. Bunu, bunu, bunu size kimse komut şeklinde vermez. Bu dünya sisteminin, dünya piyasasının emridir modernize olacaksan, ıslahat yapacaksan, yenileşeceksen, lale devrin olacaksa, askeri e, reformun olacaksa, dışarıya e, bilmem kimleri baş gönderip baş mühendis yapıp ondan sonra sadrazam yapacaksan, ben burada işte batılı anayasa yapacağım diyeceksen bunlar da yapacaksın. Kapitalizm soykırımsız, kapitalizm kültür kırımsız, kapitalizm endüstriyel kırımsız olmaz. Bir halkın yeteneklerini biçmeden kapitalizm gelip oraya yerleşemez. Kapitalizm aynı zamanda halkların ekonomik soykırımıdır, biçer. Onu biçer. Fabrikaları kırayı yerleştirir e, ve e, o, o, o, o noktada kölelik sistemiyle bunu bütünleştirir. İşte Marvel. Şöyle Bugün de e, devam eder. Böyle bir yapı. Şimdi orada ne var mesela? 1847 yılında Avusturya'dan iki e, aynı zamanda kalıp ustası geliyor. Büyük utanç o bölge için çünkü bizde kalıp ustaları zaten Nuhas diye bir madde, Hışşin'de denilen bu madde Ergani madeninde bakırın ham hale getirilmesi esnasında çıkan bir üründür. Ve Ergani dışındaki yerlerde işlenerek tekrar bakır ve gümüş elde edilmekteydi. hışşin Nuhas, maden idaresi tarafından rahiç fiyatıyla satın alınır ve taliplilerine satılırdı. Nitekim 1812 yılına kadar bu maddenin devamlı olarak alıcısının Diyarbakır Kalhane Nazırı, Hüdaberdi oğlu olduğu bilinmektedir. Adı geçen kişi bölgede çok nüfuzlu bir kişidir. Dolayısıyla o tarihe kadar hiçbir kimse ona rakip olarak ortaya çıkmaya cesaret edememiştir. Gençlik. Maden üzerinden servet biriktime var. Maden iltizamlı üzerinden kimsenin size karşı çıkamayacağı bir nüfuz elde etme var. Özel bir yönetimle muhtemelen iç içe geçme var. Hışrı, e, nuhas deniliyor mu? Bu belli ki ayrıştırıldığında muhteşem e, yan ürünlere özel ayrılıyor ve ortaya çok büyük zenginlik çıkıyor. Bu zenginliğe bir kişi koyuyor. Tek el bunlar. Bunun adı nedir? Bu bir birikim değil midir? Mars'ın kitabında yazan ilkel birikimi bundan başka bir farkı var mı? Bu bir yere akıp daha sonra bir dönüşüme e, imkan sağlıyor. İlle bu toprak için söylemiyorum. Bu zenginlik akıyor. Gidiyor. Dışarıya gidiyor. Dünya borsalarını besliyor. Finansal spekülasyon, telgraf, telleri, Sistem böyle, bakın başka zenginliklere dönüşüyor, gümüşü söylemeye gerek yok, altın, bunlar, bunlar böyle ve burada böyle. Keban, Ergani ve Tefik madenlerinden elde edilen altın ve gümüş doğrudan İstanbul'a merkeze gönderilmekteydi. Yani buralarda üretilen altın ve gümüşün bizzat mahallinde piyasaya sürülmesi veya yine mahallinde zikçe kesilerek piyasaya verilmesi söz konusundaydı. Bakın da altın ve gümüş kadar Osmanlı devleti ve toplumu için büyük öneme sahip bir madendi. Çünkü sivil alanda mevcut çok geniş bir kullanım alanının yanında daha önce de belirtildiği üzere Bakır umurlu cihanda elzem bir maddeydi. Yani askeri açıdan da büyük bir önem arz ediyordu. Onun bu özelliği bazı silah, alet ve edevatın yapımında kullanılmasına kaynaklanıyordu. Bakır'ın askeri açıdan kullanıldığı yerleri daha çift bir şekilde şöyleyce belirtebiliriz. Birinci olarak Bakır, İstanbul'daki İçerde tarafları var, egemenlik acentaları, bu bölgenin yerel, Macegalibeleri <gülüyor> ki onların on bir bugün sözde bir istiklaliyet peşinden var ama o istiklaliyet, ulus ötesi şirketlere bu bölgenin kaynaklarını aktarma, açma konusunda acentanın üzerinden üçüncü el <gülüyor> anlamında bir istiklaliyet. Bunu talep ediyorlar. Böyle bir çerçeve içerisinde bakıldığında Almanya'nın daha 1830'larda burada cirit atmasının ve 100 yıl savaşlarında 100 yıl savaşlarında o bölgede o halk bastırılırken askeri danışman olarak bulunmasının ehemmiyeti ne o bastırma harekatının maden politiğini yürütmesidir. Çok önemli. 20 Temmuz 1838 ertesi gün dağlardan ilerleyerek Lice'ye 4. akşam da çevri yürümüşle maden hava Civan'da, Zivan. Hafız Paşa yüksek fırın yaptırdı. Dünyada bundan zengin aynı zamanda daha kolay faydalanılabilecek bir maden daha bulmak zordu. Burada yerin altına girmeye lüzum yoktu. Çünkü alabildiğine her tarafa dağlar ve dereler küçük, büyük kara taşlarla örtülür. Yani krom. Bu taşları sadece ele almak, yalnız ağırlıklarından ne kadar maden cevheri ihtiva ettiklerini anlamak için yeterlidir. Burada bir yüzyılda işlenebilecek kadar maden gün ışığına serpilmiş duruyor. İşin aslında şimdiye kadar hiçbir Avrupalı araştırıcı yabancılara en çok düşmanlık besleyen Kürt kabilelerinin oturduğu bu yolsuz ıssız yabani yerlere girememiştir. Buradan ne çıkıyor? Yabani tarifi çıkıyor. Kimin? Bugün e, medeniyetin... E, nurlu ufuklarında e, görülen Avrupa Birliği'nin merkezi ülkesi kurucu unsuru Almanya'nın burada ilkel ve vahşi kabilelerden söz ettiğini görüyoruz Çok tehlikeli. Bir bölgede ilkel ve vahşi kabilelerden söz ediliyorsa o da e, ekonomik kırım yapılacak demektir. Büyük bir şiddet bulanacak demektir. Özel yönetim kurulacak demektir. Güney Amerika'da böyle olmuştur. Hindistan'da böyle olmuştur. Ee, orada söz konusu olan e, o madenleri işleyecek endüstriyel kapitalizmin ileriliği savunusudur. Yoksa sözünü ettiği Kürt kabileleri sosyal yaşam olarak metaloji yetenekleri olarak e, ve e, paylaşım ilişkileri olarak Almanlardan kat kat daha ileridir. Kapitalizm kast ederek söylüyorum. Yani Almanları bir halk olarak haşa bir halk üzerinden bunu söylemiyorum. Yani düzenler bu kayası edilirse dönüşüm ilişkileri açısından çok daha insani. Alman proletaryasından çok daha insani koşullarda yaşamaktadırlar. Ama şu var, burada büyük bir zenginlik var diyor. Yüz yıl yetecek, işlenecek kadar biz buraya geleceğiz. Avrupalılar burayı nasıl keşfetmelerler? Bu aynı zamanda bir fetih e, yamyamlığı. Yani e, inkaları gördüğü zaman Kortez e, ne hissettiyse, Motya'da aynısını hissediyor. Burada yadırganacak da bir yönü yok. Burada yadırganacak olan o halkın bunun bilincine hala daha varamamış olması. Şimdi Tokat. 11 Mart 1838. Burada maden yok. Ya da hiç değilse işletilmiyor. Maden cevheri Ergali'de topraktan temizlendikten sonra maden küçeleri halinde 6 günlük yoldan kal edilmek için develerle buraya getiriliyor. Neye buraya getiriyorlar anlayamadım. Kasabanın ortasında akan bir dereyi tanzim etmeyi düşünememişler. Diyor ve devam ediyor şimdi. Bu Malker mektupları mektubları, tabi. Da... Tarih 1838. Evet. Tarihe bakınız. O zaman biz nelerle uğraşıyoruz? Tanzimat hazırlıkları var. İngiliz ticaret anlaşması yapılmış. Osmanlı e, bir pazar olarak, serbest pazar olarak açmış. En imtiyazlı tüccarlar, İngiliz tüccarları olmuş. Zaten 1838'den iki yıl sonra, 1840 yılı itibarıyla Ermeni Burcu bu bölgedeki bir kesim Manchester'a yerleşmiştir. Yani Manchester'a e, buradan e, dokumada kullanılan, tekstilde kullanılan ham madde akışını organize etmişlerdir. Oradan da işlenmiş dokuma, tekstil ürünlerini buraya aktarmışlardır. Bu çok önemlidir. Manchester kapitalizminde Ermeni tüccarların ticaret ucmasının önemli rolü vardır. Bunlar üzerinde durmak lazım ve molke'ye dikkat edin, karış karış e, bizlerden daha önce krom politi, akır politi şekillendiriyor. Şimdi bu e, tabii molke'ye Mohd, ilişkin olarak ben hayırlı e, e, bilgiler verdim. Bunun e, çok fazla e, detaylarına e, girmeye gerek yok. E, Kitaplarda e, bulmak mümkün. Almanya'nın tabi e, buraya yönelik ilgisi hiçbir zaman e, bitmedi, devam etti. Ama bizden bir asker var. Şimdi Morker 1838, 1918 dersek e, aşağı yukarı ne yapar? 70 yıl sonra filan bir de bizden birisi. Bir kurmay subay işe uyandı. Gecikmeye bakın. ki Kazım Karabekir. 12 Ocak 1918 Ergani mademleri. Gece sabaha kadar yağan yağmur, ertesi günü kuşbaşı kar haline döndü. Mektebi hükümet konağını ve menzil hastanesini ziyaret ettim. Mektep sıkıntılıydı. Diyor, devam ediyor. Uzun sülk devresinde bile olsak bu rahat düşkünlüğünün yıkıcı bir zihniyet olduğunu anlattım. Geçirdikleri ölü hayat yerine oradaki memurlara söylüyor. Burada çalışan Alman mühendislerden örnek alarak, kendi aralarında içtimai bir yaşayış uyandırabileceklerinden ve birçok kitaplar ve mecvalar getirerek mütalelalarla ilmi sohbetlerle ve ara sıra da eğlenceler tertibiyle hoşça vakit geçirebileceklerinden falan falan diyor. Yazık ki onlar burunların dibindeki bakır madenleriyle bir alakadar görünmüyorlar. Çünkü bizden birisi tespiti yapmış. anlarında yazmış. Onu da yazmış ama e, hayatı içerisinde bir daha da bu ilgiyi tazelememiş. Burada ticaret ve ziraat nezaretinde bir memuru var. Yarın gezeceğim bakır ocakları hakkında bu zattan malumat istedim. Bu nezaretin neşrettiği mecmualardan birinde bazı malumatlar bulunuyor. Maden kasabasında altı binden fazla nüfusu vardır. Hemen hepsi de madencilikle geçinir. Sancağı nüfusu 46.500 kişidir. Otuz bin Türktür. Kasabanın yüksekliği 1100 yüz metredir diyor. Devam ediyor. İlginç, buradaki maden memuru Sa'di efendi pişkin ve tecrübeli bir zat, ondan da not ettiğim kıymetli malumatlara göre mağaraları anlatıyor. İşte e, Asuriler zamanından beri bu mağaraların mevcut olduğunu söylüyor doğrudur, Asurilerin darphanesidir burası. Bizim bu madenleri işletmektiğimiz Sultan Mecit zamanında başlamış. Gümüşhanede ustalar getirilmiş, mevcut ustalar oradan gelenlerin ahvabiymiş, madende Rum ustalar, muhteşem. Ve Mağmur'a tuvalesinde beş bir rumdan bahsediyoruz. Bunlar nerede şimdi? Beş tane bunu rum, bulmanız mümkün değil. Rumcaları bile Lazya ile karışıkmış. Mağaralara hamam tablaları. <gülüyor> Buradaki işçiler yalnız donma çalıştırılmış. En bazı yerlerde hararet, artık korkunç hararet var, kölelik düzenli. Bakın ben e, Potosi madenlerimi yazdım. Potosi'de çalışan o köle Kızılderliler ve o çalışan işçiler arasında hiç iş farklı. Ve bu işçiler üzerine bir tek satın döküman. Bilmiyoruz nasıl yaşadıklar, nasıl çalıştıklar. Bakır Tokat'ta e, tavsiye olmuyormuş. Buradaki kalhanelerde yalnız eritilip kalıp haline getirilmiş. E araya 70-80 yıl girdi. 100 yıl girdi. Ne oldu? Bitti o iş. Tokat'ta ise %20 frese ayrılıyormuş. Son yıllarda bu fre dizi 18'deymiş. Bunun da sebebi gittikçe madenin iyileşmesi ve tasfiyenin daha dikkatli yapılması ilmiş. İlk zamanlar yani 1882 yılında ise %45-50 Bakır almamıyormuş. Bir Macar mühendisi Tokat'ta Fırınları ıslah etmiş, bin, bin, e, tarif veriyor, ondan sonra yüzde seksen almaya başlandı. Meşrutiyet ilanından 1911 yılına kadar çıkarılan bakırlar öylece kalmış, o yılda toplam eritilmiş. Yılda bir milyon kilo bakır çıkarılıyormuş 1875'e. Ruslarla harp dolayısıyla bir buçuk milyon çıkarılmış Munteşem. Tokatanaklı olmuş fakat bir milyonu tasfiye olmamış. Her yıl 400-500 bin kilo İskender'in yoluyla İngiltere'ye göndermelerin orada eritiliyor ve sefaret vasıtasıyla satılıyormuş. Tasfiyeden sonra tonu 50-55 lira ediyormuş. İngilizler bunu kurşun karıştırıp yumuşatarak satıyorlarmış. Halbuki yumuşayan Bakır iyi kalay tutmazmış. Tokak'ta bizim tasfiye ettiğimiz Halis Sertor kalayı iyi tutarmış. Bizim bu Halis Bakır'ın kilosu 1911 yılında her masraf var. Hatta memur maaşları bile dahil olduğu halde Samsun'da teslim edilmek şartıyla 5 kuruş, 10 paraymış. Biz beş kuruş, on paraya satıyoruz. İngiliz tasfiğeden sonra 50-55 İngiliz lirasına satıyoruz. Sultan Halim Hamid zamanında şöyle bir irade çıkmış. Artık tokata kalhaneleri işlemez. Fakat memurları yerinde kalsın ve maaşlarını alsınlar. Fişekler için lazım gelen bakır Avrupa'dan satın alınacaktır. Sene 1891. Kızıl Sultan Abdülhamid Batı'nın söylemiyle, Ulu Hakan Abdülhamit, Türkiye'de İslamcıların gözmemeyi Abdülhamit. Diyor ki, ben burada Bakır'ı durduruyorum, Avrupa'dan bakın satın alacağım, memura maaşını ödeyeceğim, artık burası çalışmayacak. Bunun adı endüstriyel kırımdır. Tahttan indirildiği anda Osmanlı Bankası'nda 8 milyon lira parası var. 8 milyon lira. Osmanlı Bankası dünyanın en büyük faiz düzeneği değil mi? halife bu Ruhi faizle içli dışlı bir yapı içerisinde 8 milyonunu muhafaza eder mi? o Osmanlı Bankası ki bu devlet sıkıştığında, memurlarına, askerlerine 50 bin lira maaş için müracaat ettiğinde aşağılayıcı bir cevap vermiş banka. Bu nasıl iştir? Şey? Bakın nasıl bir e, yapıyla karşı karşıyayız. Ben zaten e, Abdülhamid'in e, tanzimatın devamında e, en kilit dönemde sultan olduğunu, tanzimatın sürdürücüsü olduğunu ve e, komprador devletin yapılanmasında çok önemli bir rol oynadığını Söylemişimdir. Daktılar bundan farklıydı. Aynı politikayı devam etmişlerdir. Yapı bu. Korkunçtur bu. Tokat kalhanelerini ortadan kaldırmıyorum. Yok yok Peki etmeye politikalar da aynı. Yok aynı. Bugün Türkiye'de ya. şeker parçaları kaldı. Ondan, var, var, kaldırmış ondan kaldırmış. severler. Sekiz yıl bu tarzda hareket edilmiş. Avrupa'nın çürük bakırına birçok paralar vermişti. Dünyanın bakır merkezinde yaşıyoruz. Dünyanın en zengin bakırları burada Avrupa'dan bakır alıyoruz. Yani ham madde alıyoruz. Nihayet bin sekiz anlaşılmış ya o. Sultan Hamid haber almış ki Avrupa'dan satın alınan bakırlardan yapılan kovanlar, yani mermi kovanları 3 atışta çatladığı halde Tokat'ta tasfiye olunan yerli bakırımız 8-9 defa atışa dayanabiliyor. Bunun üzerine padişah hemen irade etmiş. Tokat kalhanelere hemen işe başlasın. Aradaki 8'i, arada yitirilenler, arada ölen askerler, sen cephedeki askerine 2 saniyede darmadan olan kovan veriyor. Sen daha sertini üretebilecek durumdasın, bunun hesabını kim verecek? Paşa şunu söylüyor. Para ve zaman öldüren böyle elin işlerimizin bir kitabını yazmak Türk milletine pek büyük hizmet olmaz mı? Kim gibi bu Avrupa'dan bakın satın alma işi için ne dolaplar dönmüştü? Meşrutiyet devrinde dair bütün yolsuzlukların tekrarlandığı görülmüştü. Mesela neferler için hazır demir kar yoları bile Avrupa'dan satın alınmıştı. O zaman ben de Edirne Fırkan Erkan Sözle ve yazıyla çok itirazlar yaptım fakat işler tuttuğu yolundan bir türlü dönemedi. Neyse devam ediyor. 1911 Tokat kalhanesinin ıslahından sonra meşrutiyetinin ilanından beri tasfiye olunmayan bakırlar tasfiye olarak %80 alımasına rağmen yine bu kalhanelerin tatil edilmesine güvenilmiş. Oradaki kalhaneler Sultan Mecid zamanında 10 bin altına yaptırılmış. Padişah gelecek diye bir de hünkâr dairesi yaptırılmış. Bu kalhane ıslah olunmasına rağmen metruk bırakılarak Avrupa'dan kilosu 14 kuruşa mahmut bakır almaktadır. Yüzde 40'ı bakır, yüzde 60'ı kurşu, kalay gibi yumuşak maddelerden mürekke, bakın bakır. Tokattaki elbisini söndürüyorsun. Tokatı yok ediyorsun. Tokat diye aslında yüzde bir yer bırakmıyorsun. Sene kaç? 1911 Ve orada Sultan Mecid zamanında padişah için 10 bin altınla hünkâr mahfili hünkâr konağı yaptırılır. Kimir ne hesap? Çünkü Sultan Mehmet'in harcama olarak korkunç Osmanlı Osmanlı'nın ortanmasının temel nedenlerinden biri Mecidi yaptırdığı saraylardı. Yaşadığı e, o Lale Devri'ne eee aşan e, devir çok şaşalı bir hayatdı. Avrupa'lık <gülüyor> budur. Yani Avrupa'lık budur. Bütün Avrupa güçlerini takmak, hepsini ithal etmek, içermek, hayatına dahil etmek ama içeriyi söndürmek. Dışarıdan sen düşün bak, işlenmiş bakır alıyorsun senden ham çıkıyorsun. Çünkü Dünya işbirimiz sistematik senden muayyiz değil. Geldik mi? Ya. Geldik mi burada endüstriyel kırım? Hatta endüstriyel soy kırımın bir aşamasına daha da yok oldu. Gitti. Devam. 1917 Temmuz'da yani bundan beş ay kadar önce Almanlar gelmiş ve hükümetin emriyle bu ay ellerine almışlar. Fakat şimdiye kadar uğraştıklar iş keşifler ve temizlemelerdir. Devam ediyorlar. Almanlar şimdiye kadar sandıklar içinde 3-4 posta ile Almanya'ya numuneler göndermişler. <Gülüyor>